Kız gele gene dürümcü minibüsünün önüne vardı. İçeride kebap ve da şarap kokusuna bulanmış, çalışıp duran dürümcü babaya seslendi. Baba afalladı. Aklı kıt oğlan sevinçten ağzı kulaklarına vararak kızın yanına gitmişti bile. Neyse ellerini kuruladı, ocaktaki şişler yanmasın diye onları bir yana koydu, üstüne başına çeki düzen verip mağarasından çıktı. O çıkınca bir alkıştır koptu. Yahu ne oluyor? Nedir bu şamata? Biz duranla ikimiz durduğumuz yerde durur muyuz? Tezgah falan unutup koştuk. Kız çiçekleri babanın kucağına verdi. Baba iyicene dağıtmış, aptallaşmış. Bu çiçekleri size çok uzun zamandan beri görmediğiniz biri gönderdi. Kim olabilir? diye soruyordu. Baba bir kucağındaki çiçeklere, bir karşısında duran güzel kıza, Bir etrafı saran kalabalığa bakıyor, şaşkın bir heyecanla gülümsüyordu. Ne olduğunu hiç ama hiç anlamamıştı. Ne Sinan Çetin'i tanıyordu, ne de film gibi programını seyretmişti. Kekeleyerek, ''Vallahi bilmem ki, benim kimim kimsem yok, İşte bu oğlan var Sade.'' Kim göndermiş? Hele düşünün biraz. Yıllar öncesine kadar gidin. Yıllar öncesi, yıllar öncesi. ''Ya o zamanlar ben içerideydim, bilmem ki.'' ''Kim olabilir?'' Kız bu soruyu soruyor, baba ''Kim olabilir?'' diye soruyu tekrarlıyor. İş uzuyor, programın temposu düşüyor. Güzel kız buna fırsat vermedi. ''Yıllar önce annesiyle birlikte Almanya'ya giden kızınız Zöhre.'' Baba afallayarak ''Kızım Zöhre mi?'' ''Evet.'' Film gibi ekibine başvurarak babasının bulunmasını istedi... ''Biz de bulduk sizi. Eğer kabul ederseniz, şimdi sizi alıp stüdyoya götüreceğiz. Yıllardır görmediğiniz kızınıza kavuşacaksınız.'' ''Almanya'dan mı gelmiş?'' ''Evet.'' ''Benim kızım Zöhre.'' ''Evet.'' Babanın elleri neden sonra yanına düştü. İşin mahiyetini nihayet kavramıştı. Çiçekleri oğlana verdi, minibüsteki ocağa baktı. ''Yahu ocakta et ver, biraz müsaade etseniz.'' Kız gülümseyerek, ''Acelemiz yok, siz hazırlanın.'' Baba yüz geri yedip minibüse girdi. Tezgahın altındaki şişeye yapışıp diktiği terin suyun içinde kalmıştı. ''Kızım ağa, ağa, vay anasını, yahu bu nasıl iş? Bunca zaman sonra ben şimdi bu çocuğa ne diyeceğim?'' diye söyleniyordu. Mavi hırka lacivert ekoseli etek giymişlerdi. Saçlarını iki örük yapmışlardı. Birinin çantası omuzunda, ötekinin sırtındaydı. Orta ikiye bilemedin üçe gidiyor olmalıydılar. Genç kızla yeni adım atmışlardı. Biri sarı saçlı mavi gözlü, muhtemelen Balkanlı, öteki kara kaş kara göz, Anadolu'dan olmalıydı. Duranın tezgahına yanaştılar. Sarışın kızın yeğeninin yaş günü varmış. Her şey hazırlanmış, sıra balonlara gelmiş. Balon alacaklar. Cıvıl cıvıl konuşuyorlar. Rengarenk mi alsak, tek renk mi alsak, çift renk mi alsak? Oh, siz konuşun. Akşama kadar oracıkta dikilip konuşun. Duran hapı yuttu, farkında mısınız? Delikanlılığa adım atan her Anadolu çocuğu gibi ilk görüşte aşık oldu. Hangisine demeyin efendim, her Anadolu çocuğu gibi elbette sarışın olanına. Onlar konuşuyor, duran büyülenmiş gibi kıza bakıyor. Bir ara sustular, kararsız kalmışlardı. Kara kız, satıcıya soralım dedi. Sarışın olanı uzun kirpiklerinin harelediği iri gözlerini durana çevirdi, bülbül gibi şakıdı. Yeğenimin yaş günü de odasını süslüyoruz. İşte balon falan alalım dedik. Size göre hangi renkten alalım? Kırmızı mı, rengarenk mi, çift renk mi? Duran tepeden tırnağa kızardı, tere battı, kekeleyerek. E, bir bi, bi, bi, bi, kırmızı, bir bi, bi, bi, bi de yeşil. Anadolu'nun rengi kırmızıyla yeşildir. Ne diyor türkü? Al yeşil sancağı, gelin mi sandın? Kızlar bu kekeleme karşısında kekir dedi. Bir paket kırmızı, bir paket yeşil, bir paket karışık aldılar. Duran hepsini bir kağıda sarıp uzattı, ilaveten kalbini. Kızların bu kalbi fark edecek halleri yok. Parayı verdiler, kikirdeyerek çekip gittiler. Meğer bu kız her gün okula giderken bu geçitten geçmiyor muymuş? Geçiyormuş. Ee. bugüne kadar Duran bunu niye görmemiş? Niçin fark etmemiş? Aynı soruyu ben de sordum. ''Aa Duran, ne işledim?'' Yine kızardı, başını önüne eğdi. ''Ayıbettin ağabey kızlara bakılır mı? Günah.'' Ama işte şimdi bakmıştı. Bakacağı gün saat dakika gelip çatmıştı. Bakmış ve yanmıştı. Demek ki bakacak ve yanacaktı. Bu hadiseden sonra Duran'a bir dalgınlık musallat oldu. Cismi rüzgarlı pazarda kalsa bile... Ruhu, hayali, düşüncesi, duyguları oradan oraya uçuyor, türlü maceralara girip çıkıyor, her maceranın bir sahnesinde mutlaka o mavili kızla buluşuyordu. Ve tabi her Anadolu çocuğu gibi çok geçmedi, bir türkünün bildiği ilk dörtlüğü gelip dudaklarına tünedi. ''Mavi yelek mor düğme, yine düştün gönlüme, her gönlüme düşende kan damlar yüreğime.'' Duran dedim, sen yelek diyorsun ama kız hırka giyiyor. Olsun dedi, ne fark eder ha yelek ha hırka. Rengi mavi ya sen ona bak, en mühim olan urba değil içindeki. Vay vay vay küçük filozof, neler söylüyorsun böyle sen. Duran artık sabahları kızın yolunu gözlüyor. Gözlemekle kalsa iyi, perçemlerini ıslatıp tarıyor. Kız geçidin başında belirip, Bir keklik misali seke seke yürüyüp gelip önünden geçip öte yandaki merdivenleri inip dört yol ağzında ışıkları bekleyip karşıya geçip gözden kayboluncaya kadar ardından bakıyor. Bir de bunun dönüşü var. Akşam sefası. İşte duran demirin fukara dünyasını ışıklara boğan 3-5 dakika. Hem yanıyor hem seviyor. Sevmek yanmak demek değil mi? Ta Fuzuli'den bu yana böyle. Fuzuli lafın gelişi andık, yakınımızdır diye. Elbette ondan öncesi de var. Ama niyetimiz aşkın tarihini yazmak değil. Duran'daki bu dalgınlık hurdacı Bilal'in de dikkatini çekiyor. Akşam onca yolu birlikte yürüyüp eve dönerlerken, Bilal ileride yapmayı düşündüğü işler hakkında bitmez tükenmez bahisler açar, bu konuşmanın bazı yerlerine duran da dalarak, ''Tabii Bilal abi yapmak lazım. Ben de yardımcı olurum. İkimiz sırt sırta verdik mi?'' diye kendince efelenirdi. Bu uzun konuşmalar onların genç ömrünü doldurur, yolu kısaltır, eve nasıl vardıklarının farkına bile varmazlardı. Şimdilerde Bilal yine mütemadiyen konuşuyor, projeler birbirini kovalıyor, durandan çıt çıkmıyordu. ''Çıt çıkmayınca olmaz. Söz muhatabına ulaştı mı?'' yankısını bulmalıdır. Yankısı gelmeyen sözün kıymeti harbiyesi yoktur. Yahu insan hamamda niye türkü söyler? Ses yankısını bulsun diye. Ne demişler? Aynaya ayna görünür ancak düşünde Sessizliktir sessizliğin bekçisi. Bir tarihte okur yazar olanların toplandığı adına Aşıklar Kahvesi denilen bir mekana takılmıştık. Mekanın açılış günü Profesörler, gazeteciler, hocalar, yazarlar bir araya gelmiş. Dostlar çoktan beri birbirini görmemiş ya, her fert yanındakiyle konuşuyor, salonda bir uğultudur gidiyor, bir de aşık davet etmişler. Güya çalıp söylesin diye. Adam ceket kravat, ütülü gömleğin verdiği terli sıkıntıya rağmen çalıp söylüyor. Elinden geldiği kadar hünerini sergiliyor. Lakin umurlarında değil. Aydınlar limonata içip pasta yiyerek ha babam konuşuyorlar. Ne aşık kimsenin umurunda ne aşıklar kahvesi. Adam bu duruma sabretti, sabretti sonunda dayanamayıp çalıp söylediği türküyü kesti. Saz kesilince biri dikkat demiş gibi salonda bir sessizlik oldu. Gözler aşığa döndü. Niye kestin der gibiler. Aşık kızardı, bozardı, Boğazını bir iki öksürüp temizledi, sonra bir gayretle patladı. Hocalarıma, misafirlere saygımız sonsuz. Özür dilerim efendim. Şurada neredeyse yarım saattir çalıp söylüyorum, kimseden bir karşılık görmedim. Salonda şaşkınlık. Nasıl yani? Yahu sizleri hiç kahvesine gitmediniz mi? Hiç koşma, atışma dinlemediniz mi? Bir aşık çalıp söylüyorken sesler kesilir, aşık dinlenir. ''Bununla da kalmak olmaz, eğer iyi bir dörtlük, güzel bir nükte patlatmış ise.'' ''Ee?'' ''Yaşı aşık, var ol, nur ol.'' diye alkış tutulur. ''Doğru ya, haklısın vallahi. E sizlerden bir ses çıkmayınca, ''Burada sazımızın, sözümüzün at fışkısı kadar değeri yok.'' dedim. ''Özür dilerim.'' Salondan bir uğultu koptu, herkes aşığa hak veriyordu ama, işin endazesi kaybolmuş.'' Büyü bozulmuştu Daha sonra gelen ısrarlar üzerine aşık her ne kadar yine çalıp söylediyse de Ne sazında ne sözünde tat kalmıştı Bu misal Bilal de lafa katamıyordu. Bir hurdacı deposu mu ayarlasalardı Hurdayı bırakıp karton kolu işine mi soyunsalardı Konfeksiyon atölyeleriyle anlaşıp pırtı kalıntısı mı toplasalardı Bir yerden yırtmak lazımdı ama nereden Hop duran ''Ne yahu bu? Dut yemiş bülbül gibisin. Bir iki laf da sen etsene. Aşık mısın oğlum?''